geleceğin. Hazırlayan ve sunanlar: Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği yani SÜT'de Başkanı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu Avrupa Atık Azaltım Haftası açıklamasında "Atığın modası geçti. Artık giysilerimizde döngüsel ekonomide değer yaratma" Yeni modasına uyalım, kendi modamızı yaratalım çağrısı yaptı. Atık önleme konusunda farkındalığı arttırma hedefli en büyük kampanya olan Avrupa Atık Azaltım Haftası bu yıl 19-27 Kasım 2022 tarihinde atığın modası geçti teması ile gerçekleştiriliyor diyen yani Profesör Doktor Filiz Kara Osmanoğlu. Tekstil ve giyim sektörü yarattığı istihdam ve katma değerle devasa bir endüstriyken moda sektörü tüketiciyi tetikler. Ancak tekstil ve giyim sektörü yaşam döngüsü boyunca her aşamada günümüzün 3 acil sorunu olan çevre kirliliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve iklim değişikliğine etkileriyle insan ve doğa sağlığı için kritik sektör vurgusunu yaptı. Önce satın almada bilinçli olmalıyız. Gerekli olduğunda karar verdiğimiz uzun ömürlü özellikleri iyi ve sürdürülebilirlik yönetimine önem veren markalardan ürün seçmeliyiz. Kullanırken onarma, yenileme çok mühim. Yaka boy değiştirmek, büyük üründen daha küçük ya da farklı ürünler çıkarmak da mümkün diyen Doktor Kara Osmanoğlu. Faydalı kullanım ömrünü tamamladığında karar verdiğimiz atık tekstili ise işlenmek üzere döngüsel ekonomiye kazandırmalıyız. Faydalı kullanım ömrünü tamamlamış atık ev tekstil ürünleri, giysilerimiz, aksesuarlarımız yeni üretimler için birer ham madde. Diğer de işte ulusal servetimiz. Hepsini yakınımızdaki atık toplama kutularına, belediyelerimizin toplama merkezlerine, eğer topluyorlarsa satın aldığımız yere teslim etmeliyiz. Böylece atıklarımız geri dönüşümle işlenerek döngüsel ekonomide katma değer ve istihdam yaratır. Bu süreç kişinin sürdürülebilir yaşam tarzının bir göstergesi, kendi modası. Çünkü atığın modası geçti. Yeni moda bu. Atığımızı iyi yönetelim, kendi modamızı yaratalım diye konuştu Dr. Kara Osmanoğlu. Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy halkı çevre etki değerlendirme raporu olmadan verilen Akbelen Ormanı kesim iznine karşı direnişlerini sürdürüyor. Nöbetin başladığı 17 Temmuz'da jandarma ve kolluk gücünün orantısız müdahalesine direndikleri gerekçe gösterilerek mukavimet davası açılan yöre kadınlarının duruşması 2 Şubat 2023'e ertelendi. Minas adliyesi önünde toplanan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yöre halkının topraklarını savunduğu gerekçesiyle açılan davayı protesto etti. Adliye önünde okunan basın açıklamasında, Haksızca suçlanan ama cesurca yaşam alanlarını savunmaktan vazgeçmeyen İkizköy sakinleriyle birlikte olduğumuzu meşru mücadelelerinde yanlarında durduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Anayasal haklarımıza ve yasalara dayanak verdikleri meşru mücadelelerinde bugün de yarın da her zaman yanlarında olacağız. Bir yılı aşkın süredir Akbelen ormanının gece gündüz çadır nöbeti tutarak koruyan, terk etmeyen İkizköy'lü dostlarımız da omuz omuza dayanışma içindeyiz dendi. İstanbul'daki barajlardan sonra İzmir'dekilerde alarm zilleri çalıyor. İzmir'in su ihtiyacı tahtalı Balçova, Ürkmez, Güzelisal, Gördes ve Alaçalı, Kutlu, Aktaş barajlarından ve yeraltı su kaynaklarından karşılanıyor. Ancak bu yıl yeterli yağış olmadı ve kuraklık yaşandı. Bu nedenle barajlardaki su oranlarında düşüş gözlendi. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi yani İSSU Genel Müdürlüğü verilerine göre özellikle İzmir'in ana içme su kaynağı olan kentin %44'lük su ihtiyacının karşılandığı Tahtalı Barajı'nda geçen yıl %50 olan su seviyesi %40'a düştü. Tahtalı'daki su oranı günü %41 iken yağan yağmurlarla barajlardaki dolluk oranlarının düşmesi dikkat çekti. Balçova Barajı'nın geçen yıl %27 olan su seviyesi ise %22'ye düştü. Bu nedenle barajdan su alımı 1 Eylül Perşembe günü durduruldu. 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi İklim Bilimci Profesör Doktor Doğan Yaşar diyor ki tehlike çanları çalıyor ve uyarıyor. Bu kuraklık çok ciddi. Bu nedenle barajlardaki sular kapalı ortamlardan tarlalara getirilmeli. Şehirlerde kanalizasyonda yağmur suları ayrılıp, Doğrudan barajlara kazandırılmalı. Yeraltı barajları yapılmalı. Devletin yeraltı suları ile barajları kontrol altına almalı. Kurak olan yerlere kuraklıkta yetişen bitkiler dikilmeli. Sulak olan yerlerde su ihtiyacı olan bitkiler yetiştirilmeli. Barajlarımız tamamen dolu dahi olsa dikkatli kullanmalıyız diye uyarmış kendisi. Türetim Ekonomisi Derneği Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği desteğiyle Kadınların adil üretimlerini destekleme projesi için çalışmalar sürüyor. Geçtiğimiz ay İzmir Fransız Kültür Merkezi'nde tanıtımı yapılan eğitim programına ise başvurular açıldı. Kadınların adil üretimlerini destekleme projesinin temel amacı kadınların ekonomik alanda güçlenmesini sağlamak ve üretim süreçlerinin adil olmasına katkıda bulunmakta. Burada adil dediğimiz ekolojik ve sosyal açıdan sürdürülebilir adil. Üretim yapıp doğaya, çevreye, insana zarar vermeyen üretimlerden bahsediliyor. Proje kapsamında kadın üreticiler sosyal ve ekonomik olarak güçlendirilirken adil ekonomi konusunda teknik bilgi ve uzmanlık da edinecekler. Programın başvuruları 11 Aralık 2022 tarihine kadar devam ediyor. Eğitimlere hali hazırda üretim yapan kadınlar için hazırlanan eğitim projesi başvurularına Türetim Ekonomisi Derneği'nin sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor. Türetim Ekonomisi Derneği yani türetim.org. Doğa için hareketi geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.